canlı yayın yapıyoruz. Dolayısıyla sabah e, öncelikle sabah şerifiniz hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun. Bugünkü cuma sabah duamızda daha sonra da tefsir dersimizde beraber oluruz inşallah. Efendim bazı e, dua şekilleri ya da dua ediş şekilleri ya da farklı ayetleri tefsir ederek dua ed ediş şekilleri mevcut. Bunları bazen dile getiriyoruz. <gülüyor> evet. Mesela bir tanesi yüksek ateş olduğu zaman elbette doktora gitmek lazım ama e, bu, bu, bu ve buna benzer durumlarda da insan hangi duayı okuy okusam iyi olur. Sadece duaların e, ateşin düşürülmesi gibi şeylerde değil de önce onu hazırlayan faktörlere faydası var. Mesela e, ateşin eğer ki heyecana bağlı yüksek kısmı varsa ya da bunu tetikleyen alt yapıda stresler varsa buralarda elbette çok büyük faydası oluyor. E, bu açıdan mesela yüksek ateşin olması durumunda e, şu duayı okursanız diye çok faydası var. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayna kel kevser Fesalli li rabbike venhar İnne şanike huve lebtir. Kevser suresine. Sonra şu ayet-i kerime Yuridullahu en yukhafif an kümür ricese Fesalli li rabbike venhar Zerke tahvifü min rabbikum Min rabbikum rahim İnne şanike huve lebtir Al âne hafif Allahu ankum. Evet. Bunu böylece iki ayeti, iki sureyi birbirine mezc ederek yani ikisini birbirine karıştırarak okuma tarzını göstermiş Muhyiddin Arabi. Demek ki böyle bazı tevessül ayetlerden tevessül şekli farklı olabiliyor. Yine doğum sancısı durumunda yeni doğum yapma. Ee, üzere ilk tecrübe edinen kadınların e, belki ihtiyaç duyduğu e, bir e, efendim usul efendim onların sol koluna bağlanmak bağlanması durumunda şu ayeti güzel bir kağıda yazıp sol koluna bağlasın diyor. Bismillahirrahmanirrahim ve elgaytü ma fiha ve tekallet ve eznet li rabbiha ve Ahiyen, ahiyen, ahiyen, şerahiyen, şerahiyen, şerahiyen. Bu e, kelimeyi diyor, güzel bir kağıda besmeleyle yazıp tamamen yedi e, defa e, iyice sardıktan sonra vücudunda sol kolun üzerinde taşırsa diyor, doğum yapma sırasında e, o kadının kolayca doğum yapmasını sağlar. Bunlar e, Muhittin Arabi veyahut buna benzer e, meşhur, dua sırlarıyla ilgili e, kitaplarda da buna benzer metotlar vardır. E, efendim, <gülüyor> buna öyle ya böyle e, bir türlü tenkitler getirilebilir. E, ama ölçümüz şudur, farklı tenkitlerin hepsi e, yerinde olabilir, olmayabilir de e, aynen bu duaları e, isabet edip etmeme gibi bu e, Bakış açımız böyle olması lazım. Tenkitlerin de isabetli ya da isabetsiz olanı vardır. Bu Allah'ın ayetlerini tevessül etmenin caiz olduğu kesindir. Bunun dışında ö varmadığı ölçüde bu ayetlerle tevessül edilir. Evet, yine bununla ilgili birkaç diğer doğum anında kolaylık olsun diye ayetler gösterilmiş. Bunlardan bir tanesi besmeleden sonra ya kalnika nefsimle nefs veya muhlisun nefsimle nefsi veya muhrijen nefsen menen nefs yani nefisten nefsi çıkaran nefisten nefsi kurtaran nefisten nefsi yaratan Allah'ın bu kardeşimizin işini kolelaştır şeklinde dua mahiyetinde böyle dua etsen ne olur bu doğru ama yazar yazdığın zaman kalıcıdır çünkü birisi dua eder o anda kesilir ama yazıp kolunda taşırsa, o hamile kadınlar için güç meydana getirir ve kolayca doğumuna yardımcı olur. Yardımcı olması için dualar gösterilmiştir. Efendim, birisi öldüğü zaman, ölü üzerine, Meriçayı kabir'e koyduktan sonra okunacak dualar var. Bunlar geçen defada da söylemiştik. Mesela bunlardan bir tanesi kabir ehlin'e Allahumme ini eselü ki bir hakkı Muhammed'in ve Ali Muhammed'in el la tuazibe hazel meyd. Allah Muhammed aleyhisselam'ın sana olan sadakati ve sana olan sevgisi senin de ona olan sevgi hürmetine şu ölüyü azaplandırma diye dua etmek diyor. Çok faydalı bir duadır. Bunlar aslında birer örnektir. Elbette dua ederken bir kademe lazım. Yani birincisi Kur'an'dan dualar, ikincisi sünnetten dualar, üçüncüsü de aklınıza geldiği gibi bu metotlara uygun olma şartıyla yani şirke düşmeyecek şekilde dua örnekleri istediğin kadar yapabilirsin. Evet. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam e, kabre kabre girdiği zaman duası veyahut da selam verişi var. Esselam aleyküm ya ehlel kabir diye. Ve aleyküm selam ya ehle diyar minel müslimîn. vel ismât. En tümlenen selefen ve inna biküm inşallah lahiqun. Rahimallahul mütekaddimin min vel müteahhirin şeklinde söylenen dualar var. Ve bu duaların anlamı da selam verip, canlı aynen selam verdiği gibi selam vermek. Siz bizden önce kabre gittiniz, biz de inşallah kabre geleceğiz. Efendim Allah bizden önce buraya gelenlere de ve gelecek olanlara da rahmet eylesin şeklinde dua efendim hem sünnette geçen şekliyle böyledir kabire girdiğimiz zaman başka ne yapabiliriz? Tevhid getiririz. Selavet-i Şerif'e getiririz. Özellikle e, Hristiyan kabirlere ya da Yahudi kabirlerine girdiğimiz zaman bolca tevhid ve selavet-i Şerif'e getirmemiz gerekir. Çünkü oradaki ruhaniyetler e, üzerimizde kötü intiba bırakmasın eserler bırakmasın diye tevhidi onlara hatırlatmak lazım. Şöyle bir tenkit getirebiliriz. Ölülere ne tevhit atılacağız? Hayır biz korumak için, onların saldırılandan korunmak için. Yoksa onlar limana geleceğini beklediğimizden değil. Evet. Mühim bazı e, dualardan bahsederken yine cenazeyle ilgili bildiğiniz cenaze namazında okunan dua var. Onu da bir çırpıda hemen söyleyelim. Ee, cenaze e, namazın kılınırken e, Sübhaneke Salavat-ı Şerife Allahümme sallallahu seyyidina Muhammed ikinci tekbirde, üçüncü tekbirde ne? Bu dua okunur, bilmeyen e, Fatiha-i Şerife dua diye okur, dördüncü tekbirde selam verilir. İşte bu Fatiha'yı e, bilmediğimiz zaman okuduğumuz Fatiha'yı okuduğumuz duanın yerine aslında uzun bir dua var. Allah'ım ma'firli hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaybina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve insana. Allah'ım hayatta olanımıza, ölmüşlerimize, şehitlerimize, efendim, şu anda burada bulunan ya da bulunmayanlara, küçüklerimize, büyüklerimize, erkeklere, dişlilere ve kadınlara kim olursa olsun hepsine bağışla diye teşmil olarak çok geniş bir ifade. Allahümme men ahyeytehu minna fe ahiyyi alel iman Ya Rabbi onlara iman ver ve iman ile onları ihya ile ve teveffetuhu minna ve teveffetuhu alel islam vefat ettiğinde de hepimize İslam üzerine vefat etmeyi nasip eyle. Vahus sahad elmayeti bir <gülüyor> ruh ve rahatı ve rahmet ve mafire ve rızvan. Şu ölü kardeşimizi ruhunu e, e, rahatla, merhametle, mafiretle, rızvan ilahi ile Allah'ın zasına kavuşmuş olarak e, al. Allahum a inkâne muhsinim. Eğer bu kardeşimiz iyi bir insan ise, Fezi tufi isanî biha. Bu na olan isanı tral. Ve inkâne müsîen günahkar isem fete fete cevap az anhu ya da anla şeklinde. E, Yarabı onun günahlarından vazgeç ve bağışla ve elgî ve elgî lene el emne ve el büşra ve el keramet ve el zulfa bir rahmetke yarhamel rahimin. ona rahmetinle muamele eyle. Ve ona kerametinle, müjdelerle ve onu azaptan emin kıl diye dua ediyoruz. Bu duayı da böylece ezbere bilemeyen çoğunluktadır. E, belki imamlar sürekli namaz kıldırdığı için bu namazı ezberlemiş olabilirler. Efendim böylece e, bir de ölen kişinin sabi olduğunda, Ayrıca bir dua tenzim edilmiş. Ve sabihler içinde ilaveten Allahu cellena faratan, Allahümme ceulena eceran, Allahümme ceulena zukran, Allahümme ceulena şafiyan müşeffiyan. Efendim onların ölüler ölü, ölenin sabi olması durumunda onların şefaat hakkı daha fazla olduğu düşünülerek Ya Rabbi onları bize şefaatçi eyle, küçük yaşta ölen çocukların bizlerin şefaatçi olmasını dilemek şeklinde özetlediğimiz bir dua. Ee, yine bazı sabihlerde başka türlü dualar gösterilmiş. Örnek olarak Allahum mağfir lenâ lil müminîne ve lil Yani ya Rabbi şu küçük anne babasına ve bütün müminlere bağışlanmasını e, onun şefaatçi olmasını diliyoruz. Allahum sakıl bihi mevâzihumâ ve azim bihi ucûrahumâ. Ya Rabbi onların mizanlarını ağır getir. Ve onların ecirlerini bol Allahu Allahümme fi kifayeti İbrahim aleyh nebiyyine ve aleyhimü selam ve el-i kayb-i amin ya erhamer rahimin. Ya Rabbi İbrahim aleyhisselam ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın arasındaki bir bağ gibi onların da baba oğul evlat ilişkisini güzellikler nasip eyle ve onu salih müminler arasına kat ya erhamer rahimin diye. Efendim e, dua örnekleri cenaze namazında okunan örneklerden verilmiştir. Taziyeye gidiyoruz birisi vefat ediyor vefat ettiği zaman taziyeye gittiğimiz zaman Kur'an okuruz e, orada söylenen sözler aslında, el hukmülillah deriz. <gülüyor> evet. <gülüyor> O anda yine bazı dualar yapabiliriz. Allah ecini e, büyütsün, çoğaltsın. Allah e, e, izzetini güzel kılsın, aziz eylesin. Allah ölenlerinize mağfiret eylesin şeklinde güzel müminlerin birbirine yapması gereken dua örneklerinden bir dua örneği. Azemallahu ecrak ve ahsenallahu azzak ve gafara limeyyitik diye Yani ölenlerinize Allah rahmet eylesin, mağfiret eylesin, Allah sizi aziz eylesin, Allah eclinizi büyük eylesin, muazzam eylesin şeklinde bir dua örneğini ortaya koymuş. Yani Türkçe'de insanlar elbette öyle ya böyle bir türlü ama istikamet mal olarak istikamet nasıl olması lazım? Müminin mümine olması gereken dua örneklerinden bir dua. Efendim yine e, ölüyü e, kabre korken yapılacak dua var. Bismillah ve billah ve ala milleti Rasulüllah. Bunu biliyoruz. Yani <gülüyor> Allah'ın ismiyle ona dayanarak ve onunla, onun e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın milleti üzerine bir e, kardeşimizi buraya koyuyoruz. Allah'ım sen ona sahip çık" manasında bir duadır. Allahümme ecirhu min eşşeytan. Ya Rabbi şeytandan onu koru. Ve min azabil kabr. Kabir azabından koru. Allahümme cafil ardan cem behi ve sutfi ruhahu ve laqih min karizvana. Efendim ya Rabbi onu toprağın ortasına koyuyoruz. Onun ruhunu e, ve onun ruhunu temizle. Ya Rabbi onu senin rızana kavuştur. E, şeklinde. Güzel bir dua ile bu duayı bilen insanlar efendim ölüyü oraya korken bu duayı içinden ya da biraz seslice söyleyebilir diyor. Efendim bunun biraz daha uzun örnekleri verilmiş. Duanın kabire korken daha uzun örnekler verilmiş ama biz en kolayını seçtik. Bu, bu şekilde yetinelim inşallah. <gülüyor> ee, banyoya girmeden önce dua örneği gösterilmiş, elbise giymeden önce dua örnekleri gönderir, gösterilmiş. Bunlar da çok ilgimi çektiği için sizinle paylaşayım sevgili kardeşlerim. Allahumme elbise ni libasel ilmi ve takva elbise giyerken Allahümme inni yasselüke min khayrihi ve khayre ma ya'uluhu ve avduke min şerrihi ve şerri ma ya'uluhu şeklinde bir dua örneği. Ya da başka bir örnek. Elhamdülillahi lezî kesâni ma'u vâriye bihî havarâti ve etecemmelü bihî fi hayâti şeklinde bir örnek. Yani burada Ya Rabbi şu giydiğimi benim görünür görünmez ayıplarımı örtmesine vesile eyle ve hayatımda güzelleşmesine sebep eyle diyeyim. Dua örnekleri var. <gülüyor> Yine elbise çıkartırken dua. Yani insan her halinde, her işi, her sebebi Allah'a tevessül etmek için kullandığı anda Allah'a olan yakınlığı artacaktır. Ee, bunu başka bir insanla yaptığımızda deriz ya bu adam mecnun. Yani bir kadına her halükarda bir ilişkimizden söz etsek, her işte sürekli ne sonra ba adam mecnun olmuş. Şimdi Allah'a karşı da böyle bir mecnun olmuşcasına bir ilişki bahsetsek acıma normal mı? Böyle bir rivayet var mı diye baktık. Evet, hakikaten öyle. Çünkü bazı hadis rivayetlerinde size deli denilene kadar Allah'a zikredin. Hz. Ali Efendimiz'i sürekli <gülüyor> tanıyanlar ilk önce deli derlerdi. Sonra onun hayret olurlardı ve ondan sonra da ona hayran olurlardı. Hayret ederlerdi, sonra hayran olurlardı. Yani sağlam bir ip urvey böyle bir şeydir. O çok zayıf olanlar, iman kendisine çok az olanlar önce deli derler, sonra hayret ederler, sonra hayran olurlar. Gücün karşısında insanın tavrı hep böyle çelişkilidir. Yaman bir çelişki içerir. İşte gerek maddi güce karşı, efendim, ilk önce çok örnek verelim. Yeni yeni zengin olmak isteyen insana, ee işte yok ya, zenginlik nerede, sen nerede falan. Bir baktık ki adam götürüyor yani işi, bir baktık sonra hayret ederse adam ne kadar çalışıyor, örnek almaya başlarız. Sonra hayran oluruz, artık köşeyi dönmüştür, zengin olmuştur. Bu maddi örnekte olduğu gibi manevi örnek de böyledir. Önce deli derler, sonra veli derler manevi örnekte de. Sonra hayran olurlar ve herkesin hayran olduğu Yunus'u kimse yaşamak istemez. Yunus'ca yaşarsan Yunus'u anlarsın. Yunus'u anlamak, sözlerini anlamını çözmek Yunus'un gittiği yoldan gitmekledir ki bu manada delilik, bu manada velilik ikiz kardeştir. Herkesin yaptığını yaparak ne Yunus aşkım aşkın efendim, örnek insanı ne de bir zirvede herhangi bir şeyin temessül ettiği bir kişi olabiliriz. <gülüyor> bu açıdan bu örnekler e, bazen zirve örneklerdir. Bu açıdan da uyarmış olayım. Efendim, <gülüyor> Banyo yapmadan önce yapılması muhtemel e, güzel dualardan birisi ne Rabbena innake men tudhilinna faragat aghzeyte ve ma'al zalimin min ansar ayet kirmesini besmele ile okumak şeklinde. <gülüyor> evet banyoya tuvalete girerken e, sol ayakla giriliyor çıkarken sağ ayakla ve dua olarak da bu duayı ayet olarak okumakta fayda var. Başka örnekler, banyodan çıkarken, girerken veyahut da çıkarken örnekler var. Mesela çıkarken, Allahümme inni eûzübike minel nâr <gülüyor> ve esselike gufrâneke elhamdülillâhillezi ezhebe annel eza ve âfâni min zâlik. Şeklinde. Ya Rabbi bu e, sıkıntılı defacet durumundan beni kurtardığın için sana hamd olsun şeklinde özetleyeceğimiz bir dua örneğidir. Sonra çıktıktan sonra da <gülüyor> Sübhanike Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfirik ve etüb ileyk amiltü süen ve zalemtü nefsi fafirli fe innehu la yafir zülube illa ent Bu dua örneklerini efendim e, uzun olmazsa kısadan en azından e, Sübhanike Allahümme ve behamdi ki işhed el la ilahe illa Allah herkes söyleyebilecek şekilde bir örnek kısmıdır. La ilahe illa ant astafir kubaitu bilek amel tusuen ve zalmeti nefsii kadın erkeğe erkek kadına yüzüne baktığı zaman aralarında muhabbeti daimi bir muhabbet hasıl olması için de dua örneği göstermiş Muhyiddin Arabi Hazretleri. Elhamdülillahillezî sevvâ halgî ve fâdelevû ve kerrâme sûrette vecihi ve hassenahâ ve cealni minel müslimîn Allahümme kemâ hassente halgî fâhassin hulûgî. Evet. Ya Rabbi sen bizi yarattın, bizi güzel eyledin. Suretimizi, gönlümüzü, yüzümüzü de güzel eyle. Ya Rabbi bizi İslam eyledin. Yarattın, güzel eyledin. Ahlakımızı da güzelleştir. Güzel bir duaymış. Evet. Her İslami ay, evet. ay başı dediğimiz zaman ay görerek İslam ayı başlıyor. Güneşe göre değil biliyorsunuz. O zaman da Ay gördüğümüzde okunabilecek dualar var. Bazı insanlar üzerinde musallat dediğimiz şeyler oluyor ve onlar her ay başında, ayın 14'ünde büyük hastalık çekerler, sıkıntı çekerler, ızdırap çekerler. Çünkü üzerlerindeki musallat, onların üzerinde de o sıkıntıyı meydana gelir. Çünkü onlar ayın 14'ünü ve ay başlarını sevmezler ve vücutları buna dayanamaz. O açıdan da vücutlarına büyük tahrişat söz konusu olur. Bu açıdan onun okuyacağı kişi, o kişi gerek deri hastalıklarının çoğalması, gerek iç hastalıklarının ağırlık, gerekse psikozlarının bozulmuş olduğunu görüyoruz. Bu açıdan da tekbir getirmenin ay başında ya da aynı on dördünü bolca tekbir getirmek lazım. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve ekber, ekber, Allahu Ekber ve lillahi hamd. La ilahe illallah, Allahümme ehlilhu aleyna bil emni ve iman, ve selamet ve islam, şeklinde bir dua göstermiş. Yani Allah'ım bu ayın doğuşunu bizim için, emin ve iman, selamet ve islam eyle. Yani emniyetimize vesile eyle. Sıkıntılardan, belalardan bizi kurtulmamıza vesile eyle diye dua. Yine hilalla ilgili, ee, çeşitli diğer dualar göstermiş. Ee, evet. Yıldırım e, çarpması ya da yıldırım olayın gökyüzü gürlemesiyle ilgili dualar var. Kur'an-ı Kerim'de yine bu dualardan bir tanesine ayet-i kerimeden verelim. Elhamdülillahillezî üsset biharrad bihamdî velmelâiketü minhîfetî bu ayet-i kerimeyi okumak lazım. Gök gürültüsü e, olduğu zaman. <gülüyor> Evet, bugün Cuma günümüzde çeşitli e, dua örneklerinden e, birkaçını bugün sizinle paylaşmış oluyoruz sevgili kardeşim. Muharrem ayı ve sene başı duası var. Muharrem ayında ee, biliyorsunuz İslami sene ilk e, ayı sene başı. Ee, bur, burada okunacak dualardan ve şimdi şu anda ikinci aydayız sefer sefer ayındaiz. Ee, Muharrem ay ile ilgili ve sefer ay ile ilgili duayı da bu arada okumuş olalım. Ee, Muharrem ayın duası yani Muharrem ayın dışında okunmaz, mı, okunur mu taşmıyor. Bunlar okunursa iyi olur şeklinde mubah ifadelerdir. Mubah ifadelerin sorulması da caiz değildir. Mubah demek yani yapsan da olur, yapmasan da olur. Bunu efendim olur mu böyle bir şey olmaz mı? Bunu tartışması olmaz ki. Ölçü nedir? Ölçü bir tat olmaması, ölçü nedir? İslam'a zarar vermemesidir. Ölçü nedir? Farzları vaciplere aykırı olmaması lazım. Mana ve içerik olarak bunu ölçüyoruz. Bunun dışında herhangi bir şeyi ölçmüyoruz. Şimdi Muharrem ayına girdiğimiz zaman şu dua okunabilir diyor. Sübhanallah mil el mizan ve mültele ilmi ve meblege rıda ve Evet bu dua sünnet dualı arasında da var. La melce ve la mence illa evet, Allah illa ileyh. Evet Allah'a sığınmayı öğretiyor. Sübhanallah adede şef'i vel vetr ve adede kelimatillahi ta'ammaatin bir rahmetke. Evet. Bu da yine hadis-i şerifte olan bir duadır. Bir rahmet keştağîs ve la havle ve la kuvvete illa billahil vekil. Hasbiyallahu ni'mel vekil. Ni'me mevla ve nasir. rahimin. Evet. Gördüğünüz gibi bu hadis şeriflerden kaynaklı, içinde hadis-i şeriflerden kaynaklı diğer dualar var. Bunlar bir araya getirilerek Muharrem ayında böyle bir dua güzel olur şeklinde zikretmiş. Evet. Özellikle ezan duyduğumuz zaman ezanı tekrar etmek, ezanın arkasından aynısını söylemek ezanın menduplarındandır. Ezan okurken ee, bazı dua var mıdır yapsak filan soranlara da bir örnek vermiş. Ezan okunduğu anda şu duayı da yaparsanız iyi olur. Allahümme inni eûzibken miner <gülüyor> rilsil habisil muhbis raci Elbette ezan okurken güzel şeyler düşünmek, güzel şeyleri söylemek ve bu baptan olarak da ezanı tekrar etmek lazım. Ama bir de ezan anında da ee, diğer dualardan yani her türlü kötü düşüncelerden, kötülüklerden uzaklaştır diye Allah'a dua etmekte fayda var. <gülüyor> Ezan okunurken dua örneğini şöyle vermiş. Ekameh <gülüyor> Allah ve edameha madame't sema ve'l ard. Allah'ım ezanımızı e yeryüzü ve gökyüzü ayakta olduğu müddetçe devam ettir. Eksiltme Allah'ım. Ezandan bizi mahrum eyleme Allah'ım. Şeklinde Türkçeleştireceğimiz bir dua. Ezan vaktinde, ezan okunurken Ya Rabbi ezanımızı susturma. İlelebet ezanlarımızı efendim, ezanlarımızdan bizi mahrum eyleme diye dua etmek örneğini göstermiş. Bu örneklere bakınca Türklerde geleneksel ve bazı örf ve adetlerde var olan şeyin kaynağının muhiddi Arabi Hazretleri ile olan geçmişte tarih tarih birliğimizin e, ipu, ipuçlarını görü gibiyim. Yani Türklerdeki İslam kaynakları, İslam e, örf ve adetlerini e, ne kadar birbiriyle uyuştuğunu görüyoruz. Çünkü Anadoluya Türklerin gelişinde muhiddini Arabi Hazretlerin e, çok büyük bir e, yol göstermesi söz konusu ve bu açıdan da <gülüyor> Bu da bu izleri görmekteyiz. Tarihten iz düşümü diye bir başlık atabiliriz sevgili kardeşim. <gülüyor> Abdest ile ilgili dua örnekleri var. Tabii bunu başka mezheplere göre tafsilat olduğu için bunu burada anlatmayacağım. Çünkü e, Muhittin Arabi Hazretleri Hanefi mezhebinde olmadığı için bazı farklılar olur. Ve de bu açıdan e, ne oldu yani yeni bir şey mi öğreniyoruz dersiniz diye burayı geçelim. Herkes kendi mezhebine göre elbette fıkıh meselesini halletmesi gerekiyor sevgili kardeşim. <gülüyor> Sabahları e, ne yapacağız, ne yapmamız lazım? Geçen defalarda bolca ayet -el Kürsi 11 defa en azından. 11 i̇hlas Şerif ve felak er felaknas bizim silahımız olması lazım. Sabah kalktık o gün boyunca görünür görünmez sıkıntı ve belalardan ve şer güçlerinden korunmak için bu silahımızı almamız lazım. Elbette abdestle olarak okunmakta büyük fayda var. Namazın arkasını abdestiniz bozulmadan hemen okumakta fayda var. Özürlü olanlar için, tabi ki onlar özürlü olduğu için ezbere de okuyabilirler. <gülüyor> evet, Kur'an-ı Kerim'den örnek dualar her sabah muhakkak Rabbena atina fi't dünya Rabbena firli vel valideyye velil mu'minîne örneğini dua olarak sabahları tavsiye edilmiş. Rabbena firli vel valideyye inna fi't dünya Rabbena atina fi't dünya haseneten ve üçer defa bunları Okumayı namazların arkasında da faydası olan dualar orasında zikredilmiş çünkü Kuranda da geçiyor. Rabbenallahü ziyalü <gülüyor> bana ba'de izhadeytena ve heblana minladünka rahme. İnneke antel vehab. Bu dualar yine e, efendim güzel dualar arasında. Tabii ki <gülüyor> her namazın arkasında bunları zikrettikten sonra şimdi her sabah okunması güzel olan Dualardan birkaç örnek veriyoruz. Allahumme inneke sallatte aleyye aduven ve basiran yaraanehu ve kabilu. Min hay'sul enarahu. Allah'ım sen bize bizim görmediğimiz ama onların bizi gördüğü bir sürü düşmanlar yarattın. O düşmanlardan bizi koru. Allahumme fa'is minna kama merhametkin ve qannitu kema qannatuhum merhametkin ve abed beyne ve beynehu kema abadte beynehu ve beyne cennetike innike ala kulli şeyin kadir ya Rabbi, o düşmanlarla bizim aramızın efendim uzaklaştır açasın onları rahmetinden kovasın ve bize rahmetinle yakınlaşasın Allah'ın biz o düşmanlarımızı görmüyoruz ama sen onları görüyorsun Onlara karşı bizi sen koruyasın diye özetleyeceğimiz bir dua örneğidir. Durumu çok iyi bir şekilde lehimize kullanabilme metodunu öğretiyor bu dua. Yani bazen çok negatif pozisyonda olabilirsiniz. O negatifliği Allah'a gidebilmek için kullanırsanız güçlüsünüz. Ama negatif pozisyonu aleyhinize görür de bununla var olan gücünüzü de yitirirseniz kaybedersiniz. Onun için Buradaki duanın teknik bölümü diğer bütün dualarımızda öğretici olması lazım. Yani ne kadar negatif pozisyonda bulunursanız bulunun, bu negatifliği pozitife, olumluya çevirebilmek için Allah'a tam fırsat işte. Şimdi dua etmem lazım. Şimdi o efendim gücüne güç getirilemeyen, gücü sonsuz, ilmi sonsuz, ee, beni benden daha iyi seven ve koruyan Allah'a yönelmenin zamanıdır dedin mi, işte tamamen güçlü duruma gelmiş oluyoruz. Bu bu dua örneği çok manidar buldum sevgili kardeşim. Sabah 10 defa okunmasını tavsiye ettiği bir diğer duada, La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah vahdahu la şerikele lehul mülkü ve lehul hamd yuhyu ve umid, ve o ala kul şeyin kadir. Duadır iman gücümüzü çoğaltan, şirkten, kötülüklerden ve kötü düşüncelerden de bizi koruyan duadır. Bunu 10 defa okuduğunuz zaman la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu el ve lehu el ve la kul şeyin kadir. Ve o ala kul şeyin kadir ve o ala kul şeyin Efendim niye 10 defa neden çok söylemekte hazinenin çoğundan zarar var mı kim zarar görmüş madem bu hazinedir Osman 10 10 defa istemiyorsan 21 defa söyle On da istemiyorsan az buluyorsan 33 defa söyle söyle söyle ama hazinenin azınıyla yetinmeyen insan nasıl oluyor manevi hazine manevi hazine olduğunu farkına vardığı zaman bu iş anlar. ama varmazsa niyeymiş ya ben bir defa söylerim Söyle. Fakir kal. İster misin? İstemez. Öyleyse yedi defa yine bir, bir örnek dualardır. Şu duayı da okumakta fayda var diyor. Allah'ım ecihna minennar bi affike ya mucir ve dıkilne cennete maal diye. Bunu yedi defa okumak. Çünkü manası nedir? Allah'ım affınla beni ateşinden koru, kurtar. Ebrar ve iyilerle birlikte beni cennetine koy. Ya Mucir. Efendim. Böylelikle bu dualar sabah okunması güzel bulunmuş. Ve güzel olduğu bize anlatılıyor. Bu dualara ve buna benzer duaları sabah okumakta fayda var sevgili kardeşim. Evet. Daha birçok dualar var. Bismillah maşallah. La yesukul hayra illallah. Bismillah maşallah. La yistrifü su'e illallah. Bismillah maşallah. Ma kâne min nimetin fe Bismillah maşallah. La havle ve la illa billah. Evet. Evet. Her hayır ancak onun dilemesiyle olur. Her olan onun dilemesiyle olur. Her bir nimet Ondan olur. Ondan gelir. Her şey onun dilemesiyle olur diye her sabah kalkınca böyle bir dua örneğini Evet sevgili kardeşlerim Bismillahillazi lâ yedurru ma'asmihi şevni fil ardu vela fissemâ ve huve's-semi'ul-alim. Bu duayı da üç defa okumayı güzel görmüşler. Üç defa Bismillahillazi lâ yedurru ma'asmihi şevni fil ardu vela fissemâ ve huve's-semi'ul-alim. Bismillahillazi la ma'asmihi şevni fil ardu vela fissemâ ve huve's-semi'ul-alim. Manası yerde ve gökte semî ve alim olan Allah'ın ismi anıldığında o şeye kimse zarar veremez manasında bu duada güzel bir duadır Allahumme inni esbahtu min fi nimetin ve afiyetin ve sitrin fe etimhu aleyyen nimetke ve afiyeteke ve sırreke fi dünya ve fi ahira manası ya Rabbi Sabahladım nimetinle afiyetliyim. Senin verdiğin sırlar güzelliklerle sabahladım. Bunun tamamını getir. Beni afiyette kıl ve sırlarını dünyada ve ahiretteki sırlarını bana öğret. Sabahımı hayırlı ile, günümü hayırlı ile diye bir dua örneği vermiş efendim sevgili kardeşim. Sabahla ilgini böylelikle dua örneklerinden sabah hangi duaları yapalım dediğimiz zaman aklımıza gelen bir örnek, birkaç dua örnekleri Muhittin Arabi Hazretleri'nin de gösterdiği bu duaları bugün Cuma günü paylaşmış olduk. İnşallah daha sonra efendim su içeceğimiz zaman hangi duayı okuyabiliriz? Elhamdülillahillezî <Sessizlik> <Sessizlik> cealel ma'a azben furata bir rahmetihi ve <de> yec'alhü <screenshot> milhan ujajan bizunubi. şeklinde bir dua örneği verilmiş su içerken. Veyahut da başka bir örnek, suyu içtikten sonra. Sübhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Şimdi manası itibariyle baktığımızda, yani suyla ilim benzetmesi var. İslamiyet'te su ilim ifadesidir. İlim ve irfan dileyen insan su içerek dua etsin. Ya da su içerken dua etsin. Çünkü ilimle su birbirine çok benzer. Su ateşi götürür. Ateş cehennemi andırır. Su cenneti andırır. Su